Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzel'e anlatıyor. sıddık Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Resulallah bu hepimizin hali. Bize bir çıkış yolu gösterin, lütfedin diyorlar. <gülüyor> Muhterem mühbirler, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan,